Selamü ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Mekkelilerin şahsında bu surenin nüzulü döneminde Allah'a ortak koşmuş ve benzer şekilde ortak koşacak yani ayettin bu ayetlerin nüzulünden sonra ortak koşmaları muhtemel herkese ortak koşmalarının batıl bir itikat olduğunu ispatlayacak tarzdan sorular soruluyor 15. ayet-i kerimede onların gerçekte Allah'ın kulları arasından bir parça ayırdıklarını yani Allah'ın kullarının bir kısmını ona ortak koştuklarını ifade etmektedir. Şüphesiz insan açık seçik bir nankör, bir inkarcıdır. Dedikten sonra 15 beşinci ayet-i kerimede bugün başta ilk zikredeceğimiz ayet-i kerime onlara ortak koşma Eylemlerinin ve bu itikatlarının külliyen batıl olduğunu ortaya koyacak şekilde soru ile başlamıyor. 16. ayet kelimeye diyor ki esaidu billah amit kado mima yahluqu benat ve asfaqum bil benin. Yoksa o yarattıkları arasından evlat olarak kız evlatlar edindi ve size de seçkin kabul ederek sizi seçerek size erkek evlatlar verdi. Öyle mi diyorsunuz? diyor. Şimdi aslolan insanın inandığı yüce varlığın tapındığı varlığın her bakımdan kendisine göre daha üstün bir konum ve mertebede olması ve öyle olduğuna inanılması ve öyle görülmesi gerekir. Ama şirk insanda akıl ve mantık bırakmaz. Önce 15. ayet-i bu mantıksızlıklarına siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Sizin Allah'a ortak koştuğunuz varlıklar onun yarattıklarının küçük bir kısmıdır. Siz o kısmı tutuyor Allah'a ortak koşuyorsunuz diyor. Ve bunlar gerçekte onun kullarıdır. Ne yaptılar? İsa aleyhisselam'ı Hristiyanlar Yahudilerin bazı taifeleri, Özel Aleyhisselam'ı ilah koştukları gibi hiç fark etmez. Kainattaki her şey Allah'a kul, Allah'a ibadet ettiğine göre Allah'ın kulluğu yani O'nun emrine itaat eden ve O'nun emrine göre var olup varlıklarını öylece sürdüren varlıklar oldukları için Allah'a itaat eden Allah'ın kullarıdırlar. Ve onlar ne olurlarsa olsunlar, ister putlara tapsınlar, iste başka varlıklara ilah kabul etsinler, Allah'ın varlıklarından bir kısmını ona ortak koymuş oluyorlardı. Bunun mantığı yok diyor Cenab-ı Allah. Diğer taraftan özelde siz Ey Mekkeli müşrikler ve sizin emsaliniz. Allah'ın evlat olarak kız çocuklar edindiğini ama sizi seçkin kılarak size size göre seçkin evlatlar, seçkin çocuklar olan erkek çocuklar verdiğini iddia ediyorsunuz. Ayet-i Kerime dolaylı olarak aynı zamanda Evlatlar arasında kız erkek ayrımının ilahi bir nimet ve lütuf olması itibariyle bir ayırım yapmanın mantıksız, akılsızca ve adil olmayan bir ayrım olduğunu da ifade ediyor. Her bir ayeti kerime, bir sonraki ayeti kerime bir öncekine biraz daha açıklık getiriyor. 16. ayeti kerime, 15. ayet-i kerimede ki Allah'ın kullarından bir parçasını Allah'a ortak koştular. Kısmına açıklık getirdiği gibi 16. ayet-i kerime. 17. ayet-i kerime'de de onların Allah'ın kız çocuklarının olduğunu, kız çocukları, çocuklarının kız evlat olduklarını iddiaları ile ilgili yeni bir açıklamada bulunuyor. Ve onların tutarsızlıklarına işaret ediliyor yine de. Diyor ki 17. ayet-i kerime Estaizu billah. Ve ize bu şira ahaduhum bime darabelirrahmani Mesela Rahman'a evlatları olduklarını ileri sürerek benzer ve misal olarak verdikleri varlıklardan herhangi birisine evladı olduğu müjdesi verilirse, yani kız çocukları Allah'a istat ediyorlar ya, kendileri istemiyorlar. Ama Allah'ın evladı olduğunu söyledikleri kızlardan herhangi birisinin de bir kız çocuğu olduğunu onlara müjdelenecek olursa Zalle vecuhu musvedden ve huve Öfkeden, öfkelenmiş olduğu halde yüzü kapkara, simsiyah, verir. Çünkü böyle bir müjde istemiyordu. Bunun sonunda, kız evladının sonunda, cahili geleneklerin bir mahkumu olarak, İstemese bile, itiraz etse, etmek istese bile bu isteme işini ve itirazını açığa vuramadan istemediği o şeyi ayet-i kerime gelecek, yapmak zorunda kalacağı için üzülüyor ve öfkeleniyor Niçin? Çünkü ona göre Eve me yüneşşe'u fil hilyeti ve o filhçamı وير onlara göre kız çocukları süs eşyaları süslü olarak büyütülür ya diyor süs eşyaları içerisinde zinet içerisinde yetiştirilen ve tartışma esnasında da meramını iyice açıklayamayan kişi mi yani Böyle bir evlat müjdesi mi ona verildi? Bunu nasıl kabullensin? Çünkü Arapların, cahiliye Araplarının hayatı savaşa, harbe, darbe, talana dayanıyordu. Barış zamanlarında da birbirleriyle sözlü olarak yarışıyorlardı müfahare dediğimiz, münaferet dediğimiz tekniklerle her bir kabile, her bir asil olduğunu iddia eden boy, kendi soyundan gelenlerin asaletlerine delalet edecek türlü türlü menkıbelerini anlatır durur ve onlardan kendilerine pay çıkartarak daha üstün ve yüce olduklarını söylemeye çalışırlardı. Ama bunları erkekler yapabilir diyor onlara göre. Kızların böyle bir şey yapabilme imkanları yoktu. Kızlar ne savaşırdı ne de doğru dürüt söz söyleyebilirlerdi. Oysa bu şekilde inanan cahiliye döneminde bile gerçekten son derece fesahat erbabı hatta büyük şair hanımlar dahi cahiliye döneminde bile yetişmiştir. İslam dönemine de yetişen ve Müslüman olan Hansa radıyallahu anh'e hanımefendi de bu şairlerden birisidir. Cahiliye döneminin ileri gelen şairlerindendi İslam öncesi. İslam'dan sonra da şairliği devam etmiştir. Ve en kahraman erkek şairlerin söyleyemeyeceği kadar güçlü ve kahramanlık şiirleri vardır böyle birisi mi doğdu diyor bundan dolayı öfkelenir bir önceki ayet-i kerimede yüzü simsiyah kesilir ve öfkesini içine akıdır halbuki diyor ve cealül melâiketellezinehum ibadurrahmanînâse gerçekte Allah'ın kulları olan melekleri, Rahman'ın kulları olan melekleri dişiler olarak kabul ettiler, ettiler etmişlerdi. Madem Allah'ın evlatları, kızları dişidir o zaman bu yönünüzle Allah size dişi evlat kız evlat verdiği için sevinmeniz lazım. Kendisinin sahip olduğu kendi iddialarına göre dişi evlatlara bakın size de bir kısmını veriyorum. Buna sevinmeniz lazım. Nedir bu çelişki diyor yani. Bir çelişkileri daha var. Nereden biliyorsunuz diyor Cenab-ı Allah bunun böyle olduğunu. Meleklerin yaratılışlarına şahit mi oldular? Yaratılırlarken melekler onlar da orada mıydılar, yaratılışlarında mıydılar? Hazır mı bulundular? Ve onların melek olduklarını mı gördü? Kız evlat olarak, dişi olarak yaratıldıklarını mı gördüler? Setükte bu şehadetuhum ve yüselûn Ama onların bu batıl şahitlikleri, asılsız dayanaksız şahitlikleri aleylerine bir vebal olarak yazılacak ve onlar bundan dolayı sorumlu tutulacaklardır. Cahiliye müntesipleri ifade erindeyse kendilerinin Allah tarafından cebredildiklerini söylerler. Müslümanların bazı cahilleri hele hele bunlar arasında günahkar olanları da sanki kendilerini temize çıkmak, çıkarmak istercesine tıpkı bir takım söylemlerinde biraz sonra Ait-i Kerime'de göreceğimiz cahiliye dönemi insanlarına benziyorlar. Diyor ki وَقَالُوا لَوْشَاءَ الرَّحْمَانُ <mâ abednâhu> Eğer Rahman dileseydi biz onlara ibadet etmezdik. O meleklere, o uydurma ilahlara, o ilahlıkla alakası olmayan, gerçekte Allah'ın kulları olan melekler başta olmak üzere diğer mahlukata ibadet etmezdik. İlk anda doğru gibi geliyor. Doğru. Allah dilemeyince hiçbir şey olmaz, değil mi? Evet, öyledir. Allah dilemese kafir de inkar edemez, değil mi? Doğru. İşte bunlar da buna dayanıyorlar. Fakat onların kastettikleri Allah'ın iradesinin her şeyi kuşattığını, onun dilediklerinin olup dilemediklerinin olmadığını anlatmak değildir. Onların kastettikleri eğer Allah dilemeseydi biz onlara ibadet etmezdik derken Allah bizi bunlara ibadete mecbur etti demek istiyorlar. Sözün zahiri doğru fakat bu zahiri doğrunun arkasına sığınarak kastettikleri dayanak edinmek istedikleri delil olarak kendi lehlerine ileri sürmek istedikleri yaklaşımları kanaatleri ise batıldır Allah kafirin günahkarın inkar ve günah işleme isteğini yaratır. Fakat cebretmez. Fiilini de yaratır. Fakat onu mecbur ettiği için yaratmaz. O istediği için. iradesini o yöne yönlendirdiği için. Ve bu doğrultuda esbaba tevessül ettiği için bunu yapar. Kur'an-ı Kerim birçok yerde bunu çok açık bir şekilde dile getirir. Fama men a'ta vetteka ve saddaka bilhusna fe senyessiruhu liyusra diyor. Bakın burada fiil insana isnad ediliyor. Kim Allah yolunda verir yani sadakalar, verir, zekatını verir. infak eder, muhtaçların ihtiyaçlarını karşılar vesaire. Vetteka ve kim de itika ederse Kötülüklerden, şirk başta olmak üzere, bütün kötülüklerden sakınırsa, ve saddaka bil husne ve o en güzel olanı tasdik ederse, yani başta kelime-i tevhid olmak üzere dinin ihtiva ettiği ahkamı doğru kabul ederse, bazılarına göre el husna cennetin diğer bir adıdır. Ama biraz sonra devamında gelecek olan burada cennetin adı olarak çok uygun düşmeyeceği görülecektir. فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَهُ Dolayısıyla el la ilahe illallah ve onun kapsamı burada en güzel tefsiridir bu ait kelimeyle biliyorum. Biz ona kolay olanı kolaylaştıracağız. Ne var burada? İyilik yapan kişi iyiliklerin her türlüsünü kendisi ister, o isteğe uygun olarak iradesini ortaya koyar. Esbaba teveussül ederek fiilen yerine getirmeye çalışır. Allah da iyilik yapmak istediği için bu iyilik yolunu ona ne yapar? Kolaylaştırır. Kolay olanı kolaylaştırır. Bakınız burada iman edip takva sahibi olmaya El-Husna'yı tasdik etme ya allah Teala el-yüsrâ diyor. فَسَنُ lil لِلْيُسْرًا Bunların hepsine en kolay ortak vasfını veriyor. Yani iman ve iman istikametindeki takva ve itaat fıtrata uygundur. İnsanın yaratılışına uygundur. Dolayısıyla selim bir fıtrat, Allah'a itaat etmesi iman ile birlikte kolaydır herhangi bir zorluğu beraberinde getirmiyor. Yani iman edip takva sahibi olan bir kimseye biz esasen kolay olan bu iman tasdik ve takvayı daha da kolaylaştırırız diyor. Tam karşısında da onun aksi var. Ve emmâ men bekhile ve cimrilik yapıp istigna gösteren yani benim bir ihtiyacım yok diyen, neye ihtiyacı yok diyen belli değil. Zikredilmemiş daha doğrusu. Ancak ayetin, surenin daha doğrusu, Ley suresi malum, bu ayetlerin bulunduğu Ley suresinin muhtevasından anlaşılan bu istigna İlahi vahye ihtiyaç duymamak istiğnasıdır. Benim ona ihtiyacım yok. Ben ganiyim ondan. Ona ihtiyacım yok. Ona muhtaç değilim. Aa. Üstelik cimrilik de ediyor. Yani başta hakkı arayı bulmakta kendisi için başkalarına göstermekte ve hakkı takip etmekte cimrilik gösteriyor. Buna ihtiyacım yok diyor. Sonra ve kezle bil husna o en güzel olanı yani el husnayı yani la ilahe illallahı muhtevasını yalanlarsa fesenu yessiruhu lil usrah. Biz de ona o en zor olanı olana ona en zor olanı ne yaparız? Kolaylaştırırız. Burada az öncekinin aksine iman ve itaat fıtrata uygun olduğu için kolaydır. Allah daha da kolaylaştırır. İsyan ve küfür fıtrata aykırı olduğu için müstakim doğru bir nefse ağır gelmekle birlikte madem ki o iradesini o tarafa harcıyor, o esbaba tevessül ediyor, o zaman Allah da ona zor olanı kolaylaştırır. Demek ki Cenab-ı Allah'ın inayeti ve lütfu müminlerle beraberdir. Kafirlere de hizlanı yani onlara iman muvaffakiyetini vermemesi söz konusudur. Niçin? Çünkü onlar istemiyorlar. İsteselerdi diğer müminlere lütfettiği gibi onlara da lütfedecekti. O halde mesele Onların söyledikleri gibi değildir. Müminlerin de günahkarlarının iddia ettikleri gibi değildir. Bazı günahkarlar. Balay günahlarına günah katıyorlar. Allah dileseydi ben hırsızlık yapmazdım. Allah diledi de yapıyorum. Utanmasa Allah beni zorladı bu işe diyecek. Böyle bir şey yok ki. Allah istiyor da biz yapıyoruz. Kardeşim biz istemiyorum, şey yapmıyoruz ki. Yok ya. Aynı insana birisi bir şekilde haksızlık etse hak ettiği bir parayı ona vermese hı? ve buna benzer bir durum olursa onu almak için denemedik yol bırakmaz. E burada da öyle davransana. Allah dilese o para sana verilecek arkadaş. Bırak Allah dilesin ondan sonra sen o zavallı adamın senin akidene göre, inancına göre niye peşinden gidiyorsun? Allah'a karşı... Amel ve itaatlere gelince Allah dilemiyor ben ne yapayım diyeceksin. Kendi menfaatlerine dokunacağı zaman bunun tersini yapacaksın. Böyle bir şey olmaz. Cenab-ı Allah burada cebri düşüncenin Allah'ın insanı günaha ve zorlaması manasındaki cebri düşüncenin ve ikade, akidenin temelsiz ve dayanaksız olduğunu çok özlü bir şekilde ifade ediyor. Malehum bi zalika min Onların bu hususta bilgi namına sahip oldukları hiçbir şey yoktur, hiçbir bilgileri yoktur. Onlar bu konuda hiçbir bilgiye sahip değillerdir. Inhum illa yahrusun. Onlar ancak zannda bulunuyorlar. Bu zannın da hakikatle alakalı bir tarafı olmayan bir zandır. Kast edilen zan o. Peki onlar bu iddialarını söylerlerken acaba Allah'tan gelmiş bir delile, bir belgeye mi dayanıyorlar? Cenabı Allah 21. ayet-i kerimede bunu dile getiren bir üslupla sorusunu soruyor. Am atayinahum kitaben min qablihi fehum bihi mustemsikun Yoksa onlar bu bizim Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a indirdiğimiz kitaba ve vahye ona gösterdiğimiz yola ve dine muhalif olan bu inançları nereden çıkartıyorlar Yoksa biz onlara ondan yani Muhammed'den ve Muhammed'e indirilen Aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim'den önce bir kitap verdik de onlar ona mı sımsıkı sarılıyorlar? Bu onlarla ve yaptıkları ile ifade yerindeyse bir alaydır. Buna tehekküm üslubu denilir. Biz böyle bir kitap indirmedik. Böyle bir inanç da ancak bizim tarafımızdan indirilmiş bir kitaba dayanılarak ileri sürülebilir. Onlar biz bir kitap indirmediğimiz gibi indirmişiz gibi asılsız iddialarda bulunuyorlar. Dolayısıyla aynı zamanda dolaylı olarak tarih yoluyla sımsıkı sarılmaları icap eden kitabın veya neye sımsıkı sarılmaları gerektiği de işaret edilmiş oluyor ki O da Allah'ın Rasulüne indirmiş olduğu Kitab-ı Kerim'idir. Belkâlu innâ vecednâ âbâ'enâ alâ ummetin ve innâ alâ Hayır aksine onlar dediler ki biz atalarımızı bir ümmet, yani burada ümmet din manasınadır. Bir din üzere gördük, bulduk. Ve biz onların izlerini izleyerek, izlerinden giderek hidayete ermiş bulunuyoruz. Hidayet buluyoruz. Hak namına hiçbir dayanakları olmayanların... Çağlar boyunca hak ehline karşı gösterdikleri delil bulur. Geçmişlerin yaptıklarının arkasına sığınarak kendi batıllarının haklı olduğunu ileri sürmeye çalışmak. Evet bir ümmetin, bir toplumun bilhassa itikat alanında din alanında cahil ve geri olduğunu ölçmenin yolu onların Allah'ın indirmiş olduğu hükümler ve naslar Resulünün yüce sünneti ne karşı geçmişlerinin atalarının takip ettikleri yolları delil ve gerekçe diye göstermektir. Velev ki sizin atalarınız hidayet bulmuş kimseler olsalar bile sizin bu haliniz onların haline uygun olmasa Daha doğrusu onlar hidayet bulmuş iseler sizin de bu hidayet bulanlardan olmanız için onların ilahi vahya Karşı takındıkları tavrın aynısını takınmanız lazım. Dinden uzak dinle alakası olmayan bir takım geleneklere, göreneklere, değerlere, düşüncelere, ideolojilere, safsatalara bağlı olup onların arkasından gitmenizin hiçbir kıymeti yoktur. İşte bu şekilde estaizu billahi ve kezalike mâ arselnâ min qablike fî kariyetin minnedîrin illâ kâle mutrafûhâ innâ vecednâ âbâ'enâ alâ ummetin ve innâ alâ âthârihim muktedûn, Allahu Akbar. Birinci ayet-i kerimede onların Peygamber aleyhisselatü verdikleri cevap dile getiriliyor ayti keimimede de aslında bu cevabın her zaman için hak davaya karşı duran ve sistemin ifadelerinde ise kaymağını yiyip onu ellerinden kaçırmak istemeyen mütref dediğimiz refah içinde yüzen yani yaşanan batıl sistemin parçasını toplayan kimseler hep bu şekilde itiraz ederler diyor. Diyor ki ay kelimeyi biraz daha yakından anlamaya çalışalım. Wa kedalik ma ersalna min qablika fi qaryatin min İşte bu şekilde senden önce herhangi bir şehre, bir kasabaya Hangisi olursa olsun, tarihin hangi döneminde ve hangi şehre olursa olsun veya ülkeye olursa olsun, min nezir bir uyarıcı. Burada nezirin, yani Rasulün nezaret, nezirlik, uyarıcılık ve korkutuculuk vasfının Rasul için kullanılmasının hikmeti şudur. Belagat açısından manası şudur. Siz niçin korkutursunuz birisini veya uyarırsınız? Yaptığının yanlış olduğunu görüp kabul ettiğiniz ve öyle değerlendirdiğiniz zaman. Dolayısıyla bu şekildeki ülke ahalileri yanlış ve batıl yolda oldukları sırada onlara ne kadar uyarıcı geldiyse nezir uyarıp korkutan, nezir sadece korkutan değil mevcut hallerin devam etmesi halinde muhatapların mevcut halinin devam etmesi halinde onları bekleyen bu gidişin sonunda onları bekleyen tehlikeleri söyleyip erkenden uyaran ve kendilerine gelmeleri gerektiğini anlatmaya çalışan demektir. İşte Böyle bir nezir senden önce hangi kasabaya ve o kasaba haline ahalisine gitmişse mutlaka illa kale mutrafuha o ülkenin refahlıları yani dediğim gibi o sistemin kalburüstü kodamanları mutlaka şöyle demişlerdir İllâ kâlemut rafûhe mutlaka şöyle demişlerdir. İnnâ vecednâ âbâ'enâ ala ummetin. Gerçekten biz Atalarımızı Geçmişlerimizi Böyle bir ümmet, böyle bir din, böyle bir yolda bulduk. Ve innâ alâ âthârihim muktedûn. Ve biz Onların izlerini takip edip onlara uyarız. Tek kelime farkı var söylemlerde. Birisi ala âthârihim muhtedûn, diğeri ala âthârihim muhtedûn. Biz onların izlerini takip ederek hidayet bulanlarız. Öbürleri biz onların izlerini takip ediyoruz. Birisinde onların izlerini yani önceki ayet-i kerimede Onların izlerini takip etmekten beklentilerini ifade ediyorlar. Biz onların izlerini takip ederek hidayet buluyoruz. Hidayet bulduğumuza inanıyoruz. Onun için takip ediyoruz. Öbüründe ise biz durum ne olursa olsun onlara uyuyoruz zaten. Anlamındadır. Cenab-ı Allah bunlara rasuller yani göndermiş olduğu rasuller. Böyle diyenlere şu şekilde cevap verdiler. Kâle ev eğerucukum bi ehda mimma Peki ya ben size atalarınızı üzerinde bulunduğunuz yoldan daha çok hidayet ihtiva eden, daha çok hidayete ileten, doğruyu gösteren daha bir hidayetli Bir mesajla, bir dinle, bir inançla gelecek olsam da mı? Şimdi tartışma yöntemlerinde sizin muhatabınızın her zaman reddetseniz dahi söylemlerini reddettiğinizi göstermenize gerek yok. Burada Resuller onların atalarının yollarını takip ederek hidayet üzere olduklarını kabul ediyorlar mı? Gerçekte hayır. Bu şu demektir. Diyelim ki siz sizin zannettiğiniz gibi yanlış kanaatinize göre atalarınızı takip etmek üzere takip etmekle hidayet buluyorsunuz. Beneki böyle olsun. Yani gerçekte biz böyle olduğuna inanmıyoruz. Hakikatte de böyle değil. Ama tartışmayı gereksiz yere uzatmamak için kestirmeden neticeye ulaşalım istiyoruz. Tartışmada vakit kaybetmeyelim. Çünkü gaye her bir iddiayı her bir tezi tek tek çürütmek değildir. Gaye tartışmadan doğru bir sonuca en kısa sürede ...ilk fırsatta ulaşabilmektir. Evet diyor zımnen yani diyelim ki sizin atalarınızın yolu hidayet yoluydu. Ya biz o hidayet yolundan daha da hidayet ihtiva eden atalarınızı üzerinde bulduğunuz yola göre daha çok hidayet ihtiva eden bir şey getirsem... Demi. Siz yine böyle devam edeceksiniz. Kalû inna bimâ ursiltum bihi kâfirûn. Gerçekten hidayet üzere olsalardı bunu mu söyleyeceklerdi? Yani dediler ki biz elçi olarak sizinle gönderilenleri inkar edenleriz. Biz sizin elçi olarak sizinle gönderilenleri inkar edenleriz. Niye inkar ediyorsunuz? Sebep ne? Ben farz ettim diyor Resul yani aleyhissalatü vesselam hepsi. Diyelim ki sizin atalarınızın yolu hidayettir ama benim getirdiğim daha bir hidayetliyse ne, ne yapacaksınız? Buna verilmesi normal makul cevap. Gelin bakalım bu hidayetler arasında bir karşılaştırma yapalım. Veya diyeceklerdi ki hayır sizin yolunuz bizim atalarımızın yolundan daha bir hidayetli değildir diyebilecekler diyebilirlerdi. Ve o zaman bunu ispatlamaları gerekiyorlardı. Gerekiyordu. Onların biz sizinle gönderilenlere elçi olarak sizinle gönderilenleri inkar edenleriz demeleri kendilerinin takip ettikleri yoldan emin olmadıklarının doğru ve hidayet yolu olduğundan hiçbir şekilde emin olmadıklarının bir ifadesidir. Bu şekilde bir uyarıdan sonra bizler ne yaptık? Fentakna minhu. Tan gör keyfe kana Biz onlardan intikam aldık. Bu sebeple sen de yalanlayıcıların akıbetinin nasıl olduğuna bir bak. Ve gör. Mekke'de o ortamda günümüz dünyasında da bazen Müslümanların, kafirlerin zulüm, baskı ve aşırı tepkilerine karşı tahammül açısından geçmişlerin bu şekildeki kıssalarının hatırlatılmasının gerçekten kıymeti büyüktür. Bunlar sıkıntı dönemleri için sabır ve direnç malzemesidir. Müslümanların sıkıntılı halde değil de gerçekten İslam'ın hakim ortamlarında oldukları zaman da bu kıssalar mevcut hale bir şükür sebebi ve aynı zamanda İslam'ı beşeriyete daha ileri boyutlarda ulaştırmak için ayrı bir dinamik unsurdur. Dinamizm vericidir. O bakımdan bu önce genel hatlarıyla işaret edilen kıssaların 26. ayet-i kerimeden itibaren özel olarak önemli örneklerle bunun Anlatılmaya çalışıldığını görüyoruz. Anlatıldığını görüyoruz. Elbette Tevhid'in En yüce kahramanlarının başında İbrahim Aleyhisselam gelir. O Nebilerin atasıdır. Tevhidi Beşeriyeti anlatmak için yakınından uzağına kadar her türlü imkanı, tebliğ vasıtasını ve aracını kullanmıştır. O bakımdan İbrahim'in aleyhissalatü vesselam bu ümmet için bu ümmetin dinini anlayıp idrak etmesinde ve ona sahiplenmesinde İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliği çok kıymetlidir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruluyor. Ve iz kâle İbrahimu li ebi. demektir. Hatırla. Aa. Yani bunu unutma. Bunu unutma. Resulüm sen de unutma Aleyhisselatü Vesselam. Ümmetin de unutmasın. Çünkü bu unutulmaması gereken büyük bir derstir. Ve iz kâle İbrahimu li ve kavmi. Hatırla ki İbrahim babasına da kavmine de inneni berâum mimme te'abudun. Şüphesiz ki ben sizin tapındıklarınızdan Tamamıyla beriyim Uzağım Aziz kardeşlerim Bazen Biz Bir takım Sebeplerle hepimiz İbrahimi dinler tırnak içinde denildiğini işitiyoruz. Eğer bununla başlangıçta İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen nebilerin getirdikleri din kastediliyorsa yani tahrif edilmemiş Yahudilik tahrif edilmemiş Hristiyanlık Resulullah Aleyhisselatü Selam'a indirilmiş ve ondan doğru yoldan bize gelmiş şekliyle İslam kastediliyorsa bu din artı ler değildir. Dindir. İbrahim'i dindir. Nitekim Cenab-ı Allah millete abikum İbrahim derken bunu söylüyor Hac Suresi'nde. Milele abikum İbrahim demiyor. Atanız İbrahim'in milletleri, dinleri demiyor. İbrahim'i dinler demiyor yani. İbrahim'i din diyor. Sonra da bunu açıklıyor. Huve semmekumul muslimin. Buradaki huve o zamiri İbrahim'e aittir diyenler müfessirler de var. Resulullah Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah'a ait olduğunu söyleyenler de var. O çok önemli değil. Bize İbrahim aleyhisselam da Müslümanlar demişse Cenab Allah'ın beğendiği bir isimdir. Dolayısıyla Allah vermiştir. Cenab Allah vermişse İbrahim Aleyhisselam'ın daha sonra buna itirazı olmaz. Dolayısıyla bu çok önemli değil. Şimdi o halde İbrahimi dinler denilerek birilerine nasıl mesaj verileceği düşünülüyor. Veya davette bunun faydası ne oluyor bilemiyorum. Ama İbrahim aleyhissalatü bu hususta çok net idi. Diyor ki hatırla İbrahim babasına ve kavmine demişti ki inneni berâum mimme te'budûn ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim beri uzağın alabildiğine uzağ. Belki aralarında şirk koşarak Allah'a ibadet edenler var ihtimaline karşı da hemen bir istisna getiriyor o istisna da tevhidi ayrıca vurguluyor ve onların batıl mabutlarının kastedildiğini anlatıyor. İllellezî fetarenî fe innehû seyehdîn Beni yoktan var eden müstesna beni doğru yola iletecek olan odur. Buradaki hidayet Allahu Alem İbrahim Aleyhisselam'ın bir Rasul olarak davette izlemekte olduğu yollar o aşamada eğer tükenmişse bundan sonra ne yapacağını hicret mi edecek Allah'ın emrinin gelmesi mi bekleyecek gibi doğru tutumun doğru hal ve hareketin ne olduğunu o bana doğruyu gösterecek anlamındadır. Yoksa haşa batıldan beni hidayete iletecek anlamı da ola bols. Ve ja'aleha fi Böylelikle İbrahim Aleyhisselam ayrıca onu yani tevhid kelimesini çünkü ayet-i kerimelerden 26 ve 27. ayet-i kerimeden anlaşılan odur. Tevhid kelimesini arkasından gelecekler arasında Gerektiğinde ona müracaat etmeleri için kalıcı bir söz olarak bıraktı. Evet. Her türlü inhirafın kendisine göre düzeltileceği esas tevhid akidesidir. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan veya ondan sonra gelecekler için böyle olduğu gibi bütün insanlık içinde böyledir. Le'allehum yerci'un o söze olur ki dönerler. Aziz kardeşlerim bu vesileyle şunu hatırlatalım ki bu ümmetin İslam ümmetinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin bir ayrıcalığı var. O ayrıcalık kitabının ve kitabının bir manada şerhi ve tabikatı tabikat keyfiyeti uygulama keyfiyetini gösteren sahih sünnetin muhafaza edilip korunmuş olmasıdır. Dolayısıyla bu ümmet Kitabından, Resulünün sünnetinden, kısacası dininden, şu veya bu şekilde, her ne sebepten olursa olsun, uzaklaşacak olursa, bir gün gelip ümmetin aklı başına gelecek olursa, ben bir daha dönebilir miyim? Resulün yetiştirdiği o ilk ve mübarek neslin açtığı yoldan bu kadar asır geçtikten sonra yürümeye imkanımız var mı gibi İslam'a yeniden dönmek istediğimiz zaman önümüzde bu imkan sonuna kadar bölüyor. En mükemmel şekliyle karşımızda duruyor böyle bir imkan. Fakat İbrahimi dinler denilirken kastedilen din mensupları için böyle bir imkan var mı? Yok. Çünkü kitaplarının aslı yok. Çünkü kitaplarının indirildiğini kabul edip inandıkları Resullerin sünneti mahfuz değil korunmuş değil bilinmiyor hangi durumda ne yaptıkları belli değil bu manada sünnet-i seniyyesi bütün ayrıntılarıyla bilinmek imtiyazı Resulullah Aleyhisselatü aittir hatta bütün beşeriyet arasında bu böyledir onun kadar hayatı sözleri, davranışları kısacası hadis ilmindeki tarifiyle sözleri, fiilleri ve takrirleri inceden inceye ve bütün ayrıntılarıyla hıfz edilip bellenmiş, günümüze kadar gelmiş ikinci bir şahsiyet yoktur. Onun kadar demek bile zaittir. Onun çok çok çok çok gerisinde bile hiç kimse için bu nasip Olmamıştır. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın o kalıcı olarak bıraktığı kelime bizim aynı zamanda dinimiz olmuştur. Ve dinimizin muhafazası suretiyle kitabımızın ve sünnet-i seniyemizin muhafazası sayesiyle İbrahim'in kendisinden sonrakiler arasında Kalmak üzere bıraktığı o sözü biz muhafaza etmek imkanına sahiptir. Buna ne zaman ve kim dönmek isterse bütün nitelikleriyle karşısındadır ve ona dönebilir. Yani fertlerin tövbe etmeleri söz konusu olduğu zaman ne kadar mümkünse ümmetlerin, cemaatlerin, toplumların da İslam'a aykırı olan gidişlerini bir yerde durdurup İslam'ın gerektirdiği bir hayatı ve sistemi kurgulayıp yeniden hayatlarına hakim kılmak isterlerse bu konuda istedikleri kadar malzeme ve imkan sonuna kadar mevcuttur. Fakat durum ne oldu? Ben bunları yani İbrahim'in aralarında o kalıcı kelimeyi bıraktı. Kimseler onların soyundan gelen bunlar yani senin çağdaşın olan ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o müşriklere gelince hem bunları da yararlandırdım yani azap azaplandırmadım. Sapmalarına ve İbrahim'in bıraktığı o kalıcı tevhid ve güzel kelimeye müracaat etmemelerine rağmen. Onları yararlandırdım atalarıyla birlikte. Hatta câ'ehumul hakku ve rasulun Ta ki onlara hak, tevhid ve İslam geldi ki bu da İbrahim'in dininin esasıdır. Rasulun Mubin de yani hem Risaleti apaçık hem de kendilerine bu kelimeyi çok açık bir şekilde izah edip bildiren rasuldür ki o da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bunların atalarını da yararlandırdım, bunları da yararlandırdım ama artık bunların yanlışlarından Dönmeleri zamanı geldi. Senin getirdiğin hakkı ve apaçık bir rasul olarak onlara yaptığın açıklamaları yani risaleti ve rasullüğü besbelli olan birisi olarak onlara yaptığın açıklamaları da açıklamaları da onlara gelmiş bulunuyor ve bunları kabul etmek durumundadırlar. Peki ya onlar nasıl bir tavır sergilediler? Ve lamma ca'ahumul hakku kalu haza sihrun ve inna bihi kafikun. Bu bir sihirdir, büyüdür ve biz onu inkar edenleriz dediler. Yani 24. ayet-i kerimede belirtildiği gibi o resul onlara ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha hidayetli bir daha güzel hidayeti daha çok bir mesaj getirecek olursam ne yaparsınız? Onlar hayır ey rasuller size sizinle risaletinizle bize gönderilen ne varsa biz onların hepsini inkar ediyoruz dediler. Kafirlerin karakterleri değişmediği için tepkileri de aynıdır. Cahiliye döneminden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çağındaki kafirlerden önceki kafirler hangi tepkiyi gösterdilerse bunlar da aynı tepkiyi gösterdiler. Senin bu getirdiğin başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere bir sihirdir, bir büyüdür ve biz onu inkar eden kimseleriz dediler. Ondan sonra o inkar ettikleri Kur'an ile alakalı işi yokuşa sürmek bahaneler üretmek için daha başka teklifler de bulunuyorlar. 31. ayet-i kerime bunun devamı mahiyetindedir. İnşallah önümüzdeki ders 31. ayet-i kerime ile kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanarabbike rabbil azzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme naffina bima allamtana ve ma yenfa'una. Allah'ım bize öğrettiklerini bizleri faydalandır ve bize faydalı olacak bilgileri de öğret. Allah'a emanet olunuz.